Murakabenin birinci şubesi teslimdir. Allah'ın yasak etmiş olduğu şeyleri maasi diye tabir ederiz. Maasinin de çeşitleriyle beraber hepsi yasaklanmıştır. Burada insan kendini günahlardan alıkoyabilmesi için muhasebeye çekilir. Muhasebeye çekilmekle kul ancak günahları terk edebilir. Bu muhasebeyle insan teslim makamına gelir. Vukufu kalbi konusunda izah olunacak. İnsan, teslim makamına geldiği an, insi ve cinni şeytanlar saldırmaya başlar. İnsi şeytanlar, ileriye gitme, deli olursun, çıldırırsın gibi telkinlerde bulundukları gibi, cinni şeytanlar da kalbe günah işlemek arzu ve hislerini verir. Bu tuzaktan kurtulmanın çaresi rabıtadır kul kendi kendine şöyle bir muhasebe eder. Allah Teala beni görür, kalbimi bilir, beni kontrol eder. Öyleyse ben zayıf bir kulum, mahkumum. Allah'ın azametine karşı isyan edemem. Düşüncesi ile, bir taraftan kendisinin acz ve fakrını, diğer taraftan yaratıcısının azamet ve kudretini göz önüne getirir. Bununla da, şu imana sahip olur. Ben madem ki kulum, vazifem ibadet etmektir diye inanır. Eğer Cenabı Hak'tan doğrudan doğruya bağlanamasa, rabıta yolu ile daimi olarak mürşidini yanında veyahut üstünde kendini murakabe edici olarak düşünür. Zira kötü arzuları veren nefs iki başlı bir yılan gibidir. Bir başı kalpte Diğeri de dimağın içinde iki kaşlar arasındadır. Pirin gölgesinden başka onu ıslah edebilecek çare yoktur. Pirin gölgesi, rabıtada olan sureti demektir. Nitekim Yusuf aleyhisselam, Ya'kub aleyhisselamın suretini görmekle, masumiyet makamına muvaffak olmuştu. İnsan günah işlerken, bu muhasebenin zayıfliğinden dolayı işler. Böyle bir muhasebeye çekilen insanın kalbinde ihlası yani Cenab-ı Hakk'a karşı samimiyeti çoğalır. Bu samimiyet insanın kalbinde yerleşir yerleşmez günahları terk eder. İşte insanın kalbini günahlardan muhafaza edecek kuvvet bu muhasebedir. Bu kuvvet kalbe hakim olursa artık kul Allah'a karşı samimi olur. Burada da ulemanın beyanına göre kulun iki yolu vardır. 1- Güzel itikat 2- kalbi zikretmektir Bilgi ve güzel itikat ve zikretmekten kalbe gelen kuvvete burhan denilir. Bu keyfiyet kalbe gelir gelmez, insanın kalbinde gaflet kalmaz. Dimağı günahın işlenmesini düşünemez. Kalp ve dimağının devamlı bir şekilde uyanık kalması mümkün olur. Kalpte burhanın zayıf olması ile insan, cinni ve insi şeytanların ve nefsi arzuların telkinlerine maruz olur. Dolayısıyla günah arzuları çoğalır. Günah arzusunun kalbe gelmesine iki sebep vardır. a. Cehalet Yani bu günahtan benden intikam alınmayacak. b. Günahım görülmez gibi sapık inançtır. Daha doğrusu Allah'ın zatından ve sıfatlarından gaflettir. Allah korusun bu gaflet insanı su suizanına sevk etmekle yoldan çıkarır. Nitekim Yusuf aleyhisselamı zinanın arzusundan men eden bu Burhan'dır. Aynı zamanda Züleyha'yı da zinanın arzusuna sevk eden Burhan'ın zıttı olan gaflet olmuştur. Yusuf suresinde bu kısa meşhurdur. Yani Yusuf'un Ya'kub'u görmesi burhan ve rabıta demektir. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِ فَعَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ O, eşit Züleyha, Andolsun ona eşit Yusuf'a niyeti kurmuştu. Eğer Rabbinin burhanını görmemiş olsa idi, ihtimal ki Yusuf da onu kastetmiş gitmişti. İşte biz ondan fenalığı ve fuhşu bertaraf edelim diye Yusuf'un kalbine burhan gönderdik. Çünkü o eşit Yusuf taatimize, ihlasa erdirilmiş ve erdirilen kullarımızdandı. Yani Züleyha nefsinin arzusunu fuhuşla yerine getirmek için iştihalandı. Yusuf da nefsinin arzusunu yok etmek için iştihalandı. Züleyha'nın iştihası şehvetten, Yusuf'un iştihası ise aşktan idi. Yusuf'un iştihasında meleki kuvvet denilen burhan ile tabir olunan Rabbani aşk hakim oldu. Onun şehvetini yok etti. Bunun için Yusuf burhanına, Züleyha da Yusuf'a mağlup oldu. Bu ilahi aşk, kötü hisleri öldüren bir histir. Bu aşk, başlangıçta pirin gölgesi şeklinde tezahür eder. Sonra çeşitli nurlara dönüşür. Sonra müşahade edilen nurlar daireleşir, küre gibi. Artık bu daireden ilahi tecelliler, yani zatî nurlar akseder. Salik'in şeyhine teslim ve sevgisi nispetinde, Daireler net görülür. Güneş gibi. Ve salik'in Allah'a karşı olan samimiyet ve ihlası nispetinde de yaklaşır. Derken salik'in iman nurunu kuşatmış olur. Gök kuşağı gibi. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا Mazmununca salik'in bütün benlikleri o kuşağın altında veya kuşakla birleşir. Fena'nın alameti de budur. Bu keyfiyet müşahede edilmeden önceki müşahedeler hepsi hali olur, makami olmaz. Bu ise daimi ve makami olur. Bu daireye geçiş için üç keyfiyet tayin edilmiştir. Birinci keyfiyet, mürşidinin iki kaşı arasında yahut da iki kaşları arasında değil de sol memesinin iki parmak aşağısındaki hayvani kalbinden hareketle nurani olan kalp latifesini yuvarlak bir daire olarak tahayyül ederek bütün dikkatlerini o daireye hasretmesi, sonra o daireyi büyüterek kendini o nurani dairenin içerisinde bulundurduğu halde yine kalbiyle Allah, Allah, Allah diye devam etmesidir. Salik'in hayalinde tasavvur ettiği daire, basiretle yani göz kapalı olduğu halde, özellikle karanlıkta bariz bir surette görülürse, salik zikrini bırakır. O daireyi seyretmekle meşgul olur. Yani daireyi büyüterek ona bakar. Ki bu tahsilin ikinci keyfiyetidir. Yani sadece rabıtaya devam eder. İkincisi, yine mürşidin huzurunda olduğuna inandığı halde, mürşidin suretini büyütüp, sadece onu seyretmekle yetinir. Bu takdirde artık zikri, kendinin o daire içerisinde bulundurulması ve nefsani eşit hayali konuşmalarının kestirilmesidir. Böylece bu keyfiyette zikir yoktur, rabıta vardır. Halidiyye tarikatinin bazı kollarında birinci keyfiyet yani rabıtayla birlikte zikir, zikrin neticesi olan nurlar görülünce onunla görülmezse manayı düşünmek sizin sadece zikrettiği lafsayı celal'in telaffuzuyla meşgul olunması tercih edilmiştir. Daha ziyade rabıtaya ehemmiyet verilmektedir. Şeyh Ahmet Sa'id ve Şeyh Abdülgafur Abbasi Hazretleri eşit müceddidiye tarikatında olan meşayih ise rabıtadan daha ziyade zikre ehemmiyet vermektedirler. Bizce bu ehemmiyet nazarı itibara alınır. İttifakla Tasavvur ettiği daire bariz bir surette görülmezse yahut yıldız gibi görülüp süratle zeval bulursa o dairenin temaşasını ve seyrini bırakır. Salik, mürebbisi eşit mürşidi tarafından emrolunduğu zikrine devam eder. Yani bir taraftan mürşidinin nurani suretine yahut o nurani olan daireye bakar, temaşa eder. Diğer taraftan kalben Allah Allah zikrine devam eder. Yukarıdaki şartlar dahilinde bu Ali huzurdan ilim tahsil etmek, dünyevi çalışma, hasılı herhangi mübah bir sebepten dolayı ayrıldığı takdirde, fırsat buldukça, boş vakitlerde haline dönüşür Salik. Kalbine yönelir. Zatını ve bütün yeri göğü o nurani kalbinin dairesinde mülahaza eder, düşünür. Bu keyfiyetle, His ve şuurundan geçince, artık Cenabı Hakk'ın halis olan nurunu müşahade eder. Üçüncü keyfiyet, sadece mürşidinin makamına layık bir surette, onu hayalinde canlandırıp, mürşidinin Allah, Allah dediğini ve kendisinin de bütün kainatla beraber mürşidinin sesine uyarak Allah dediğini zihninde canlandırmasıdır. Bu üç keyfiyetten biriyle, kalbinde pencere açılırsa, mürşidine arz eder. Artık latife hutta nef'ü ispat zikrini alır. Tashihi itikattan önce birdenbire murakabeye giriş çokça tehlikelidir.